Ama evet, ee, güzel, biraz güzel, daha özel eğilebileceğimiz bir odur. Türk Üniversitesi İdare Derneği e, açısından. E, Ferdinand Hocamızın öncelikle bir kısa özgeçmişini sunmak isterim. Robert Koleji'nin 8 mezunu, Virginia Polytechnic Institute and State University 63 yılında ve sonrasında Harvard'da 73 yılında aldığı derecesi var hocamızız. Yönetici Geliştirme Programına İngiltere'de eğitimcilerin eğitimi Genel Yönetim ve Management 3 hafta, Zaman Yönetimi gibi eğitimlere katılmış durumda. Belçika'da Yönetim Geliştirme Programına da İş deneyimi olarak Türk Sek ve İdare Derneği'nde 1966-75 yıllar arasında 11 yıl süreyle görev yapmıştır. Bunun yanında Türkiye'de iş dünyasında yönetici danışmanı ve eğitmen olarak çok sayıda yönetim şey, seminer ve danışmanlık projesi yürütmüştür. Koç Holding'de 75-79 yıllar arasında insan kaynakları koordinatörü, Türk Demir Döküm'de 79-90 arası insan kaynakları genel müdür yardımcısı, Migros'ta insan kaynakları genel müdür yardımcısı 91-93 yıllarında ve Koç Üniversitesi'nde, hani üniversitelerde görev yapan bir hocamız olarak da karşımızda, o şartlasıyla, 93-95 yıllarında kurucu genel sekreter olarak görev almıştır. 96-2013 arasında öğretim görevini yapmıştır çeşitli üniversitelerde. Yeditepe Üniversitesi, Tanıgey'de insan kaynakları, çağdaş yönetim, örgütsel davranış, İngilizce ve Türkçe'nelerinde derslerini yürütmüştür. Yine Bahçeşehir Enbey ile İK Yönetimi, Çağdaş Yönetimi gibi dersle verilmiştir. Ee, profesyonel üy üyelikler, Koç Yönder, Per Beşiktaş Kent Konseyi ve bizim Tepe Aktif üyesi olarak Halen Başkan Yardımcısı görevine devam etmektedir. Ferdin Hocamıza teşekkür ederim. Buyurun hocam. Şimdi tabii benden önce çok değerli arkadaşlarım hatta kardeşlerim konuştu değil. Şimdi benim şapkadan tavşan çıtırmam lazım. İlginç <gülüyor> Şimdi e, Türk Sevgi İdare Derneği'nin bana verilen konu e, acaba Türk işletmeciliği tarihindeki misyonu nedir? Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de işletmecilik o dönemlerde daha çok teknik kökenli yani mühendis kökenli kişiler tarafından yöneticilik diyelim. İşletme yöneticiliği yapılıyor. <gülüyor> Ve genellikle yöneticilik sınama yanılma metoduyla yapılıyor. Yani fazla yönetim bilgisi olmayan, işletme yönetimi bilgisi olmayan kişiler bir işletmeye gidiyordu, bir görev alıyordu. Ve orada işte sınama yanılma metoduyla hata yapa, yapa falan öğreniyordu. Yönetiyordu da yani yönetim, yönetim değil ama böyle gidiyordu. Yani öyle bir durum var. İlk önce bir durum değerlendirmesi yapmamız lazım. Tabii en etkin yönetimin yapıldığı yerler o dönemlerde yabancı şirketler. Niye? Çünkü yabancı şirketler kendi ülkesinden alıyor yönetim becerilerini, bilgilerini, tekniklerini falan. Bunları uyguluyor. Yöneticiler eğitiyor. Yurt dışında, yurt içinde Mesela işte BP, mobil, Unilever gibi şirketler. Ve öncülük ediyorlar. Şimdi ben tabii hani bu kelimeyi de kullanmayı sevmiyorum Ben Amerika'dayken, Amerika'dan dönüşünde işletme okudum. biz o zaman böyle aranan kimselerdik. Yani. İşletmecilik okumuş, nedir falan. Hatta ben askere gittiğimde oradaki personel binbaşı yarbay bana dedi ki, ne okudunuz siz işletme, ne işletmesi kardeşim dedi. Yani bilinmeyen bir konu, çok cazip bir konu o dönem işletmeciliği ve e, biz böyle star kişiler olduk bir yerde. E, o dönem için söylüyorum bunları. Tabii. Şimdi değil. Şimdi. Ee, akademik olarak işletme konusu. Çok fazla işlenen bir konu değil. Lider Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi. Daha sonra hatta e, Harvard Üniversitesi ile beraber yaptıkları, Business School'a yaptıkları beraber çalışma üniversitesinde <gülüyor> de işletme iktisadi enstitüsü kuruluyor. Hatta ben Harvard'dayken Profesör Nicholson tanıştım. Bana dedi ki ben Türkiye'de Harvard şey işletme iktisadi enstitüsünü kurdum dedi. Böyle de bir iletişim var. Doğru söylüyorum, değil mi hocam? Hocalık. <gülüyor> yaptı, hocalıkla yaptı. Evet. Böyle bir tablo var o dönemlerde. Ee, hakikaten işletme iktisadinin üstüne çok büyük katkıları oldu Türkiye'ye bu konularda. Peki, TSED, yani Türk Sevkiyat Derneği'nin ne yaptı? Bir kere daha önce bu sınava yanılma metoduyla yapılan yöneticiliğe yeni bir yön verdi, bir boyut kazandırdı daha çağdaş işletme yönetimleriyle tanıştırdı. Geliştirilmesine katkıda bulundu. Ee, i̇şte daha önce e, Orta Doğu Amme Milli Prodüktörü falan vardı ama işletmecilik konusunda katkıları bu kadar büyük değildi. Ve Türk Sevk İdareleri bir de şunu yapmaya çalıştı. İşletmecilik hem bir bilimdir hem bir sanattır. Yani sadece bilgi sahibi olmakla çok iyi yönetici olmaz. Şimdi ben hatırlıyorum. Mesela bir seminer yapmıştım yönetimle ilgili, ee, işte 15 saat sürüyor bizim seminerlerimiz genellikle o dönem 4-7 arası yapıyoruz. Ee, bana biri dedi ki hocam dedi ben şimdi bu semineri bitirince çok iyi yönetici olur bileyim dedi. Dedim yani 15 saatte biraz zor yönetici olmuyor ama tabii ki bir katkısı olursa yönetici olmanıza. Böyle bir yaklaşım vardı yani bir an önce şunu öğreneyim de gidip yönetici olayım. Mesela e, sayın hocam dedi ki ben öğrencisiyim. ...benim öğrencim olduğunu söyledi, iftihar ediyorum da bir gurur da duyuyorum. Ee, mesela Mehmet Emin Mehmet benim öğrencim oldu, hatırlıyorum o dönem. Belki sen de ee, anlıyorsan. O zaman böyle iş adamlarının çocukları falan geliyorlar, e eğitimlere falan böyle enteresan şeyler oluyor. Ee, ondan sonra e bir yerde tabii bize batılı danışmanların ve eğitim uzmanlarının çok büyük hakkısı oldu. Biz beraber çalıştık onlarla. Bize yeni perspektifler sağladılar, hakikaten e, bir vizyon sahibi olmamızı sağladılar. E, özellikle e, eğitimin önemi burada çok öne, öne çıktı. Şimdi ben şunu söyleyeyim orada, e, benim ilk görevim e, Sevgi idare Derneği'nde e, endüstri ilişkileri konusuydu. Çok değişik bir konu. O dönem, 66 dönemi Amerikalı bir uzmanla çalışıyoruz. E, ve endüstri ilişkileri Hakikaten MES o zaman işte mesela işveren sendikası var. işçi sendikaları var. Hakikaten o dönemde yine Sevgi İdare Derneği'nin bu konuda da büyük katkıları oldu. Muhtelif seminerler yapıldı. Yalova'da büyük seminerler yapıldı, toplantılar yapıldı. Çağdaş toplu sözleşme nasıl yapılır? bunlar konuşuldu, tartışıldı. Çok kritik dönemler özellikle o dönemler altmış, 69, 70 seneleri falan. Bu konularda da çok büyük katkısı oldu Sevk İdareler'de. Çok e, biraz kritik konularda ama e, iyi geçiştirildi, iyi yönetildi ve iyi gitti. Şimdi e, mesela planlama kavramı. Evet devlet planlama falan var belki ama işletmelerde böyle bir şey yok. Hadi bir şeye başlayalım nasıl giderse gider falan. Ondan sonra ne çıktı? Yönetimde çok önemli, önemli unsurlar. Organizasyon, liderlik, işin yönetme tarzı, kontrol gibi konular işlendi. Ve bunlar mümkün olduğu kadar işletmelerde vurgulanmaya çalıştı. Şimdi tabii şöyle bir şey var yani, e, aile şirketleri ağırlıkta, büyük kuruluşlar az. İşte belki bir Koç Holding var o dönemlerde de. Aile şirketlerinde kurumsallaşma yok. Kurumsallaşma olmayınca plan program, organizasyon, hepsi patronun emrinde. Yani patron ne derse oluyor. Ee, nasıl organizasyon? Mesela ben bir kuruma gittim. Konuşuyoruz. Dedim ki organizasyon şemasına bakıyoruz. İşte tanımlar var, müdür diyor falan diyor. Bir tane de koordinatör var. Dedim ki bu koordinatör ne iş yapar? Abi dedi onu karıştırma. Hı. Niye? Ne yani nedir? Gizli bir görevim var falan. O dedi patronun yeğeni. Yani o dedi koordinatör. Orada oturuyor. Şimdi böyle bir organizasyon yapısı var. Yani kişilere göre işte patrona göre falan. Tabii bunlar üzerinde tartışmalar oldu, konuşmalar oldu. Bunları mümkün olduğu kadar aktarmaya çalıştık. Ee, planlamayı vurgulamaya çalıştık. Ee, bir kurumda bunlar olmadan başarılı olamayacağını, konulamayacağını söyledik. Mesela e, çok enteresan, başka şeyler de var bu konularla ilgili. Yine bir kurumda bir toplantı odası var. Toplantı odasında böyle hafif... Sararmış bir organizasyon şeması. Sordum dedi ki bu ne? Dediler, bu bizim organizasyon şemamız. Ne zaman yapıldı? İşte 1920 senesinde Ahmed abi bunu çizmiş. Çok güzel de bir şema. Biz bunu <gülüyor> <gülüyor> muhafaza edin. Ya dedim yani bu pikasyonun resmi değil ki bu şema yaşayan bir şey yani güncel olması lazım falan. Evvalla biz çok beğendik onu tutuyoruz zaten. Yani böyle böyle yaklaşımlar var tabi şaşırıyorsunuz ama bir şey de diyemiyorsunuz bir yerde. Sadece tartışıyorsunuz. Bir de bir bunda ilgili bir hikaye var. Onu da anlatayım kısa. Bir Amerikalı Türkiye'ye geliyor. Bir A'nın çiftliğine misafir oluyor. İşte yemekler yeniyor falan. Gayet güzel. ağırlıyor ağlıyor bunları. Biraz sonra Amerikalı diyor ki ben tuvalete gidebilir miyim? A diyor ki çağırıyor adamını. Diyor John'u diyor tuvalete götür. Alıyor işte beraber binanın dışına çıkıyorlar. Dışarıda bir yerde adam diyor ki sen işini gör, ben seni burada bekliyorum diyor falan. iş bitiyor, geliyorlar. A diyor ki nasıl buldun bizi diyor Türkiye'yi falan, kurumu işte falan. Amerikalı diyor ki valla çok iyi de yani sizde organizasyon yok diyor. A da diyor ki o dediğinden bizde olsaydı diyor. Şimdi biz senin toprağına yapıyor olacak yani, <gülüyor> yani böyle de bir olay var <gülüyor> organizasyonda ilgili. Peki. Ee, Burada önemli bir nokta var. İşte dedim ya sistematik planlı çalışma e, bu çok önemli ama insan yönetiminin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalıştım. Çünkü insan olmadan hiçbir şey olmuyor. Bugün artık her yön ki ben kurucular arasında her ve yönetim kurulu başkan yardımcılığı falan da yaptım. Her yön insan kaynakları kavramından insan yönetimi kavramına geldi. Ve Ergun hocama katılıyorum. İnsan kaynaklı olmaz. insan yönetimi ama doğrusu olması lazım. Ama insan yönetimi hakikaten çok önemli. Ve yöneticinin her şeyi insana bağlı. Yani bizde e, iş sahipleri falan çok basit. En değerli varlığımız insandır. Şimdi de bunu söylemek çok güzel ama uygulamada ne var? Maalesef uygulamada böyle değil. Yani e, şimdi Türkiye'de altı milyon işsiz varken kapıda bir iş için bir kişi beklerken insanın değeri de orada ortaya çıkıyor bir şekilde. Çünkü isteyen işveren, istediği kişi istediği paraya isterse doktorası olsun işe alın Çünkü ben üniversitede ders veriyorum bahçeşehir Üniversitesi'nde. Ee, mezun olan çocukları, sıkıntılarını falan görüyorum yani. Dolayısıyla insan yönetimi hakikaten çok önemli ve çok zor bir iş. İşte bunu mümkün olduğu kadar önemini tabii vurgulayıp aktarmaya çalıştım. Sonra eğitim lüzumsuz bir masraf olarak görülüyordu bir dönem. Yani e, ya işte ne yapsın eğitime gidip de adam ne olacak? E, otur kardeşim içini yapsın eğitim falan lüzumsuz şey bunlar. Halbuki eğitimin bir yatırım olduğunu vurgulamaya çalıştım. Yani eğitim bir masraf değildir. Bir yatırımdır. E, i̇nsana yatırımdır. Şimdi bununla ilgili size bir örnek vereyim. Ben bir e, iktisar devlet teşekkürüne gittim. İstanbul dışında. Bizim derneğimizin de üyesi okurum. Ve derneğimizin üyesi olduğu zaman bir indirim alıyor eğitimlerde falan. Ve dedim ki kendisine, genel müdüre, dedim siz bizim eğitimlere katılmıyorsunuz. Bir sıkıntı mı var? Yani eğitimlerin kalitesi mi bozuk, hocalar mı kötü, nedir problem ya? Yani? Efendim çok meşgulüz, kimseyi yollayamıyoruz. Tipik bunlar böyle savunmalar. İşte olmuyor falan. Ben çok sıkıştırdım genel müdürü. Bayağı sıkıştırdım. Bana şunu söyledi. ki peki Ferdin Bey biz dedi iki kişinin parasını versek de yollamasak olur <gülüyor> Şimdi ben böyle bir cevabı alacağım hiç beklemedim ki, şok oldum. Yani nasıl bir cevap yani nasıl dedim yani ya yani biz dedi iki kişinin para verelim ödeyelim o iki kişi gelmesin. Dedim ki yani yanlış anlıyoruz. Kızılay çocuk bize falan değiliz yani ki bağış falan almıyoruz. Yani biz istiyoruz ki arkadaşlarımız katılsın. Bir şeyler öğrensinler, bir şeyler katkıda bulursunlar size falan. Tabii olmadı yani, olmadı. Yine başka bir iktisar devlet teşekküründe, yine bir genel müdür. Eskişehir'de vagon fabrikası var galiba, hala da var. Oranın genel müdürü, ben şeyi anlatıyorum, yetki devrini falan anlatıyorum. İşte nasıl önemli olduğunu falan anlatıyorum. Bana dedi ki, ben de dedi, yetkiyi falan devretmem. Kapıdaki güvenliği bile ben alırım işe dedi. Dedim ki yani siz o zaman genel müdürlük yapmıyorsunuz, siz mikro yönetim yapıyorsunuz, mikro yapıyorsunuz yani sizin göreviniz değil ki bu. Şimdi o zamanki haleti ruhiye ya, yani tabi bazı yöneticilerde bu hala değişmedi yani de idare etmiyorum ama bunları tabi yaşıyorsunuz bu gibi şeyler görüyorsunuz. Sonra bir yöneticiyle konuşuyorum ya eğitim nedir ki diyor işte otele gidiyor bak siz bir Hilton otelinde falan yapıyorsunuz. Millet diyor orada çay içiyor, kahve içiyor, o yatıyor güzel eğleniyor geliyor. Böyle bir yaklaşım var. Yani kardeşim dedi vakit kaybı bu işler. Boşu boşuna gelir böyle eğitime meğitime iyi bir şey değil. Şimdi burada e, yenilik diye demeyelim ama uygulamalar içinde güzel bir şey. Vaka çalışmaları yapılıyordu. Mesela rol oynama diye bir şey yapıyordu. Rol oynama. Çok enteresan. Benim hatırladığım bir olay var. Ben e, ustabaşı oldum. Katılımcılardan biri de genel müdür oldu. Çok güzel. Konuda şu ustabaşı karma kopmuş bir iş kazası olmuş. Fakat bende de genel yani katılımcı değişik senaryolar var elimizde. Ve e, beni sorguya çekiyor şey genel müdür. Ben dedim ki e, buyurun dedim genel müdür, şey bölüm müdürü neyse. Bana dedi ki kardeşim anlat bakalım kaza nasıl oldu?